Euzu billahi minashaitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi <Sessizlik> nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihi Allahu fe la ve men yüdil fe la hadiya lehu ve eşhedü en ilaha illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü en Muhammedan abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inna'staqa al-hadisi kitabullah ve hayral hadiyi hadiyü Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem <Sessizlik> ve şerrü'l umuri mutesahatuha ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr Allah izin verirse bugün inşallah İbn-i Battayl-Uhberi'nin i̇banet kitabından derse başlayacağız. Menheçle alakalı önemli bir derleme e, i̇banet Kübra var dört e, cilt müellifin o daha geniş bu biraz daha özet Hacimli bir kitap. Biz derse işlerken e, üslubumuz şu şekilde olacak. Sizler e, konularda geçen ayetleri not alacaksınız. Defterlerinize bu ayetlerin metinlerini dersten sonra metinlerini yazacaksınız. Sonra bu ayetlerin zımnında gelir. Mesela say Tefsir'den bakabilirsiniz veya diğer hadis kaynaklarından bakabilirsiniz. O konuyla gelmiş rivayetlerde. de Bulup araştırıp e, not edeceksiniz ki böyle bablar geçtikçe mesela ilk müellifin başladığı bab cemaat ve fırkalardan uzaklaşma e, bölümleriyle geliyor. Daha sonra işte kader, e, sufilerin bidatleri, rafizilerin bidatleri veya herhangi menhece konular geldiğinde bizim her bir kardeşimiz de o meseleyi e, kendi çapında bir araştırma neticesinde kavramış ve kalbine yerleştirmiş olacak. Ee, yani kitabın tamamını tabii ki not etme gibi bir durum söz konusu değil. Sadece ana hatları olan, meselenin, o babın en önemli delilleri olan ayet veya hadisleri not edip, bunlar dersten sonra da, burada çünkü her maddede şey var, maddelerin bazısında rivayet zikrediyor müellif, bazısında açıklamalar zikrediyor. Siz mesela diyelim dört madde maddede bir hadis zikretmiş. Siz dört diye e, not alırsınız. Sonra bu hadisi e, defterinize yazarak hadisin metnini e, geçersiniz. O konuyla ilgili başka rivayetler varsa da seleften gelen yine açıklamalar olabilir. Varsa bunları defterinize not alarak o konuyu e, zapt etmiş olacaksınız. Müellifin mukaddimesinde kitabı bu kitabı yazma sebebiyle ilgili bir açıklaması var. Onu aktarıp devam edeceğiz inşallah. Diyor ki, Ben insanlar arasında iyice yaygınlaşan, insanlara hakim olan ve insanların güzel görmeye başladıkları pis hevaları, şirkin görüşleri, onların sünnetlerinin tahrif edildiğini, dinlerinin değiştirildiğini, bunun onların fırkalara ayrılmalarına sebep olduğunu, bela kapılarını açtığını, Kalplerinin körlüğüne neden olduğunu, birliklerini bozduğunu, cemaatlerini dağıttığını, böylece kitabı arkalarına attıklarını, kendilerine rablerinden ilmin gelmesinden sonra cahilleri ve sapıkları işleri usunda rabler edindiklerini, iddia ettikleri hususları savunmak için tartışmalara girdiklerini, bunlar hakkında zanlar ile kesin şahdetlerle bulunduklarını, benimsedikleri inancı desteklemek için iftira iftiraları delil getirdiklerini hakkında kendilerinin lehine kitaptan bir delil ya da icmadan bir hucet olmayan uslarda dinlerini cahillere bağladıklarını gördüm. Allah'a yemin ederim ki şeytanların mülhit kardeşlerinin ağızlarına attığı sonradan ortaya atılmış bidat delil ve uydurulmuş sözlerin arasındaki sapıkça sözlerin ve süslü ama içi boş söylemlerin birçoğu akıllara karşı gelen bidatler ve göğüsleri karıştıran fitnelerdir. Allah'ın elimiyle koruduğu Sabit kademlik ve selim aklı ile desteklediği kimse haricinde ne bir beşer bunların karşısında durabilmekte ne bir ayak bunların karşılığı karşısında sabit kalabilmektedir. İşte ben bunları görünce bu kitapta din önderlerinde ve Müslümanların ileri gelenlerinden içtiklerimizin bir kısmını onlardan naklettiklerimiz arasından bazı cümleleri bir araya getirdim ki onlar da bunları bize Alemlerin Rabbinin Resulü'nden aktarmışlardır. Alemlerin Rabbinin Resulü, kendisini takip eden müminleri bunlara teşvik etmiş, onlara bunları sünnetine yapışmalarını, yolundan gitmelerini, rehberine uymalarını ve izni takip etmelerini emretmiştir. Bu hususların en başında cemaatten ayrılmaktan sakındırma, ayrı olmaktan korkutma, Allah Azze ve Celle'nin Resulü sallallahu aleyhi ve selleme emretmiş olduğu cemaatten ayrılmama, haktan sapanlardan, fırkalaşanlardan ve rezillik içerisinde bulunanlardan uzaklaşma konularını, Ehli sünnetin değişmez kaidesi olan, kendilerinin akitlerine muhalefet eden, ahitlerini bozan, dinlerine saldıran ve cemaatlerini bölmeye çalışan kimselerden ayrılmayı ve uzak durmayı ele aldım. Bunun arkasından imamların icmasıyla, ümmetin ittifakıyla ve ehli milletin mutabakatıyla sünneti açıkladım. Bu baptan olmak üzere Müslümanların bilmeme lüksü olmayan, yani bilmeleri caiz olmayan, bilmemeleri, cahil kalmaları caiz olmayan, Allah Tebareke'nin kendisini zayi eden kimseyi mazur görmeyeceği, kendisine muhalefet eden, kendisine taan eden, din ile alay ettiği için delili çürüyen, Müslümanların imamlarını kınadığı için ayağı kayan, Mustafa'nın ve doğruya iletilmiş raşt kimselerin sünnetine muhalefet ettiği için hidayete karşı kör olan kimseye bakmayacağı hususları bir araya getirdim. Allah'ın salatı nebisinin, onun tertemiz ailesinin, seçilmiş asabının müminlerin anneleri olan eşlerinin, Onlara güzellikle uyanların öncekilerden ve sonrakilerden kayamet güne kadar onlara uyanların üzerine olsun. Ancak Allah'tan yardım istersin. Evet, müellif bu mukaddime ile başlıyor ve burada işaret ediyor ki, bu kitapta ele alınacak konular Selefin menhecinin temel esasları olacaktır. Bunlar yani her el i Sünnet mensubunun bilmesi gereken, delilleriyle bilmesi gereken konulardır. Müellif bunu kendi yaşadığı asırda, yani bu sancıları çekerek söylüyor, ki onun yaşadığı asır ilmin, sünnetin hakim olduğu, yani eli sünnetin söz sahibi olduğu zamanlar, imamlarının bulunduğu, delillerinin kuvvetli olduğu, her yerde kayim olan bir sünnetin bulunduğu bir zaman, bizim zamanımız ise bundan çok daha çetin, yani burada reddiye verdiği kimselerin, Köşe başlarını tutmuş, söz sahibi olmuş her alanda, her cephede ehl Sünnet'e karşı savaş içerisinde olduğunu gördüğümüz bir zaman. Dolayısıyla ehl Sünnet'in delilleri her zamanda, yani kitap ve sünnetin delilleri her zamanda, her zeminde sahibini aydınlatan birer ışıktır. Ayak kaymalarına karşı koruyan delillerdir. Bu sebeple bu kitapta zikredilen deliller sadece müellifin kendi asrında geçerli olan deliller değildir. Ta asabın asrında neyse delil olma, bağlayıcı olma şekli ondan sonraki zamanlarda ta kıyamet gününe kadar da delil olmaya devam edecek olan esaslardır. Yani bu menheci koruyan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bugün benim ve asabımın üzerinde bulunduğu yolda olanlar, kurtulacak olan, bu 73 fırkadan kurtulacak olanlardır dediği, işte o e, yolun esaslarını teşkil ediyor bu maddeler. Bunlardan birincisi sünnete yapışmanın gerekliliği ve bidatlerin zemin usundaki eserlerin zikri. Diyor ki, sonra ey kardeşim Allah seni bu kitabımı kabulle karşılamaya ve onunla amel etmeye muvaffak kılsın. Bu kitabın da isnatlarını terk ettiğim metinlere yer verdim. Yani hadislerin isnat zincirlerini zikretmedim. Isnat zincirlerini müellif ee, İbane Tül Kübra kitabında, e, yani orada zikrettiği rivayetleri hep olarak vermiştir. Ama İbane Tül Sufra kitabında isnafları zikretmedim, sadece metinleri verdim diyor. Kısa olmasını istediğimden ve uzun olmasından kaçınıldığımdan dolayı böyle yaptım ki, onu okuyan kimseye kolay gelsin, onu dinleyen ve belleyen kimse sıkılmasın. Bizi başarıya ulaştıracak ve elimizden tutacak olan Allah'tır. O bize yeter, o güzel güzel vekildir. 1. Yukarıda söz konusu ettiğimiz hususlardan ilk zikredeceğimiz şey, Allah azze ve Celle'nin kitabında emrettiği cemaatten ayrılmamak ve fırkalara ayrılmaktan sakınma konusudur. Tirmizi Raymullah dipnotta e, bu düşülmüş. Sünnende şöyle demiştir. İlim ehlinin nezdinde cemaat fıkı, ilim ve hadis ehli demektir. Demek ki cemaatten ayrılmamak va kastedilen fıkıh'tan, ilimden, fıkı ilim ve hadis ehlinden ayrılmamaktır. Berbihar Rahimullah da Şerr-i e şöyle demiştir. Cemaatin kendisi üzerine bina edildiği esas Muhammed Sallallahu Aleyhi asabıdır ashabıdır. Allah onların hepsine rahmet etsin. İşte onlar sünnet ve cemaat ehlidir. İlmi onlardan almayan kimse sapıtır ve bidatın içine düşer. Her bidat sapıklıktır. Sapıklık ve ehli ise ateştedir. Yine El-Bais ala inkarül bid'a adlı kitapta Ebu Şamel el kitabı bu. Şöyle geçmektedir, cemaatten ayrılmamanın emredildiği yerlerde bununla kastedilen şey, haktan ayrılmamak ve hakka uymaktır. İsterse hakka tutunanlar azınlıkta, hakka muhalefet edenler çoğunlukta olsun. Çünkü hak, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı radiyallahu anh'un zamandaki ilk cemaatin üzerinde bulunduğu şeydir. Ondan sonra gelen bidat elinin çokluğuna bakılmaz. Muaz radiyallahu cemaat tek başına olsan da hakka muvafık olan şeydir demiştir. E, doğrusu bu e, i̇bn Mesud radiyallahu anh'ın sözüdür. Tek başına dahi olsan hakka uymaktır cemaat. Diğer bir lafzında cemaat Kur'an ve sünnete uymaktır şeklindedir. Nuhayn bin Hammad da bunu açıklarken yani cemaat bozulduğu zaman yani insanlar toplu bozulun zaman sen tek başına olsan da cemaatin cemaat bozulmazdan önce üzerinde bulunduğu şeye bak. Zira o zaman cemaat sensin demiştir. Yani kastedilen burada sahabenin üzerinde bulunduğu yani ilk cemaat olan Allah Resulü ve Vesselam'ın kurmuş olduğu cemaat olan sahabenin üzerinde bulunduğu akide, menheç, fıkıh, ahlak neyse bunların hepsi e, baz alınacak cemaat budur. Sahabe cemaatidir. Dolayısıyla hangi zamanda olursa olsun artık kıyamet gününe kadar kim sahabenin menheci ise o cemaat üzeredir. Kim de sahabenin menhecinden ayrılmışsa o cemaatten ayrılmış fırka olmuştur. Yine Ebu Naim'in Hilli kitabında şu geçer. İshak bin Rahüye dedi ki, Cahillere sevâd azam. sevâd azam büyük karaltı demektir. Zayıf bir hadiste 50 sünnet ifade edilirken sevâd azamdan ayrılmayın diye geçer. Ama onun isnadı zayıftır. Büyük karaltan ayrılmayın. O hadise işaret eden e, bir ifade kullanıyor. sevâd azam kimdir? Yani büyük karaltı kimdir diye sorsam insanlar topluludur der, derler. Bilmezler ki cemaat Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin eserine yani ondan gelen rivayetlere ve yoluna yapışan alimdir. Kim onunla beraberse ve onu takip ediyorsa cemaat odur. Kim de bu uslarda ona muhalefet ediyorsa cemaati terk etmiştir. Demek ki cemaat olmak demek, sahabenin sonraki dönemlerde cemaat olmak demek, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine sahabeden, seleften gelen rivayetlere hakim olan bir alim ile, e, bunlarla amel eden, bunlara, bu eserlere, bu rivayetlere tutunan bir alimle beraber olmaktır. Evet. İlimden ayrı, ilim elinden ayrı, kendi başına hareket edinler ise cemaat değil, fırka olurlar. Evet, bu sebeple İsa bin Ravye Raymullah diyor ki, işte cemaat, kitap ve sünnete, seleften gelen eserlere tutunan alimdir. Onunla beraber olan cemaate tabi olmuştur. Ondan ayrılan ise, yani ilim ehlinden ayrılan ise, cemaati terk etmiştir. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Bu konuda not alınacak ayetlerden birisi Ali İmran Suresi 103. ayeti Allah'ın ipine hep beraber sımsıkı sarlın ve fırkalara ayrılmayın. Sonra o Müslümanların cemaatinden ayrılanları tehdit etmiş ve şöyle buyurmuştur. Ali İmran 105 Kendilerine açık deliller geldikten sonra fırkalara ayrılıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. Onlar için büyük bir azap vardır. Yani burada Allah Azze ve Celle ehli kitap gibi olmaktan bu ümmeti yasaklamaktadır. Onlara ilim geldikten sonra, açık deliller geldikten sonra fırkalara bölünmüşlerdi. Dinlerinde fırka fırka olmuşlardı. Bu ayetle Allah Azze ve Celle bu ümmeti de onlara bu konuda benzemekten yasaklıyor. Görüldüğü gibi Allah Tebarek ve Teala dini ve taat üzerine birleşmeyi emretmektedir. Yine Beyyine 5. ayetinde şöyle buyurmuştur. Halbuki onlara ancak dini ona has, halis kılarak ve hanifler olarak Allah'a ibadet etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmiş idi. İşte dost doğru din budur. Demek ki bu cemaatin özelliklerinin bir kısmı bu ayette ifade ediliyor. Müellif bu sebeple bu ayeti burada zikrediyor. Dini Allah'a halis kılmak, yani Allah'ı birleyerek ibadet etmek, namazı kılmak, zekatı vermek. Bunlar ayrılmaz esaslar. Yine Allah Teala şöyle buyurmuştur, saf dördüncü ayeti. Şüphesiz Allah kendi yolunda kenetlenmiş bir bina gibi saf halinde savaşanları sever. İkinci madde. İkinci olarak, onun müminlere emrettiği, kendi akitlerine muhalefet eden, ahitlerini bozan ve dinlerine saldıran kimselerden ayrılmayı söz konusu edeceğiz. Onlardan uzak durmaktan, onlarla birlikte oturmamaktan, onların hatalarına ve konuşmalarına kulak vermemekten bahsedeceğiz. İbn-i İbanetül Kübra kitabında da şöyle demiştir. Kardeşlerim bilin ki, ben birçok topluluğu sünnetin ve cemaatin dışına çıkaran, ve onları bidate ve çirkinliklere mahkum eden sebep üzerinde düşündüm. Bunun iki şeyden kaynaklandığını gördüm. Bunlardan biri, derinlemesine araştırmak, incelemek, kişiyi ilgilendirmeyen, akıllı kimseye bilmemesinin zararı olmayan ve mümine anlamasının faydası dokunmayan konularda çokça soru sormaktır. İkincisi ise, fitnesinden emin olunamayan ve birlikteliği kalpleri ifsad eden kimseyle beraber oturmaktır. Evet, müellif ee, bu bapta bu konu etrafında duracak. Yani birisi iki şey zikrediyor burada. İnsanların bu denli e, çirkinliklere düşmesi cemaatten ayrılmasının sebebinde. Birincisi kendisini ilgendirmeyen konulara dalmaz. Ebu Davud'un rivayet haziste geçtiği gibi kişinin kendisini ilgendirmeyen şeyleri terk etmesi Müslümanlığının güzelliğindendir buyuruluyor. Üstüne vazife olmayan şeylere girişmesi Mesela immet e, ilim açısından ele alınında iki sınıftır. Ya alimdir ya avamdır. Yani Şimdi avamın üstüne düşen ferdi kulluğunda Allah Azze ve Celle'nin kendisine neyi farz kıldığıdır. Yani Allah'a kulluğu eda ederken delilleriyle yapacak bunu bu kulluğu. Yani Abdestimde bana neler farz kılınmıştır? Namazımda neler farz kılınmıştır? Bunları bozan şeyler nelerdir? İşte orucumda, zekatımda, hacımda bu alime de amama da herkese farz olan e, ilimdir. Bunları delille bilmek zorundadır. Genel ümmetin genelini ilgilendiren meseleler ise ilim elinin üzerine, e, onların boynu üzerine vebaldir. Bunun derinliğine girmek işte bu ilimle uğraşanların kişisi e, vazifesidir. Buradaki bozukluğun birinci sebebi olarak çok isabetli bir tespitle bulunmuş İbn-i Bugün günümüzde gördüğümüz gibi, bir da baktığımız zaman yani ilim ehli olmayan kimseler, yani Arapçayı bilmeyen, Kur'an'ın nasini, mensunu bilmeyen, usulünü bilmeyen, tefsir usulünü, hadis usulünü, ilmin derinliklerini bilmeyen, bu konuda e, ilim ehlinin yanında yetişmemiş olan, Sadece bir davet ulaşmış, işte tevhidle tanışmış, tevhid, sünnet davetiyle tanışmış ve hemen bu işlere girişmiş. İşte kim tekbir edilecek, kim edilmeyecek, hangi meseleler cihat meselesidir, hangisi değildir, böyle ilim elinin üzerine vazife olan konulara giriyor. Bu konularda ahkam kesiyor. Kafiri ben bilmeliyim. Kafir olanı, olmayanı vesaire diye böyle şeylere giriyor. Fakat kendisine farz olan, mesela abdestin farzları, yani Sünnetleri, sünnette bu konuda delille gelenler neler? Bunlar delilleriyle bilmez. Ee, namazı, orucu, ibadetleri bunlar delilleriyle bilmez. Bilakis ne yapar? İşte mezhep kitaplarından, taklit üzere, ilim ehlinden itimat ettiği e, kimselerin görüşleriyle, reyleriyle veya mezhep görüşleriyle delilsiz bir şekilde taklit ederek ibadet eder. Haram olan bir şeyi yapar yani. Kendi üzerine vazife olan, farz olan, öncelikle farz olan ibadet konularında e, delillerden uzak, kitap ve sünnetin naslarından uzak reylerle hükmederek, yani Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmeder, kendi hayatında, kendi amellerinde, ondan sonra Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmedenler diye birilerini tekür etmeye kalkar. Kendisi bu öne sürdüğü kadiyeye göre kafirdir albuk. Kendi iddiasına göre kafirdir. Çünkü Allah'ın indirdiğine hükmetmemek budur. Kendi amellerinde Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmediyor. Abdestinde, namazında, orucunda, haccında, zekatında Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmediyor. Ne zekatını verirken deli üzere veriyor, ne orucunu tutarken deli üzere tutuyor, ne haccını yaparken, ne namazını kılarken, ne abdestini alırken. İşte bu meseleler yerine, üstüne vacip olan meselelerin ilmini öğrenmek yerine, bunu delilleriyle öğrenmek yerine ne yapıyor? Kitap ve sünnette Arapça bilmediği halde, usul bilmediği halde, ümmetin selefinin hangi konularda icma ettiğini, hangi konularda ihtilaf ettiğini bilmediği halde, direkt ayetten külli hükümler, bütün ümmeti ilgilendiren hükümler çıkarmaya kalkıyor. Tekfirle ilgili, cihatla ilgili, bidatla ilgili, bidatçıyla ilgili veya helal ve haramla ilgili. Yani Kur'an ve sünnetten, böyle bir iştahat etmeye kalkıyor. ya senin iştahat edeceğin alan, her Müslümana, her imanine farz olan alan, kendi ferdi kulluğunla ilgili konulardır. Bunları delillerle bilmek zorundasın. Kitap ve sünnetlerin delillerine abdestini, namazını, vesaire vs. kulluk olarak işte aynı şekilde beşeri hukuk da girer buna. Anne hakları, baba hakları, karı koca hakları, Müslümanların birbirleri hakları. Bunlar ferdi kulluğuna ilgilenen konuları kişi delillerle bilmek, öğrenmek zorunda. Bunun ilmini yapmak zorunda. Bunun ilmini yapmak zorunda derken kastımız Arapçayı öğrensin, usul öğrensin değil. Kitap ve sünnetin sahih delillerinde delillerini bilerek nerede ne yapması gerekir? Bunu öğrenmesidir. Bu, bu konuda derinleşmek ilim ehlinin vazifesidir, vazifesidir. Yine bu ilim ehli ne yapar? Ümmetin genelini ilgilendiren konularda fetva vermeye yetkili olanlardır. Hüküm istinbat etmeye yetkili olanlardır. Hüküm istinbatı, ümmetin genelini ilgilendiren konulardaki istinbat, e, avamdan fertlere kalmış değil. Birinci madde olarak bunu zikretmişti. İkinci sebep de diyor, birlikteliği kalpleri ifsad eden kimseyle beraber oturmaktır. Yani burada bidat eline işaret ediyor, hevaline işaret ediyor. Kur'an ve sünnete karşı, Kur'an ve sünnet delilerine karşı yorum yapan, başka yollar tercih eden, yenilikler çıkaran, sahabenin üzerinde bulunduğu yolun dışında yeni bir takım yöntemler getiren, kimselerle oturmak, onlara kulak vermektir. İşte demek ki bir Müslümanın cemaatten ayrılmasına en çok sevip olan unsur olarak bu iki şeyi zikrediyor müellif. Evet, Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Nisa 140. ayet. Halbuki o kitapta size şunu indirmişti. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman başka bir söze dalına kadar onlarla birlikte oturmayın. Sonra siz de onlar gibi olursunuz. Şüphesiz Allah münafıklar ve kafirleri cehennemde bir araya getirecektir. Evet, Taberi Rahimullah bu ayetin tepsirinde şöyle demiş. Bu ayet, bidatçılar olsun, fasklar olsun, her türlü batıl ehliyle onlar batıllarına dalmış oldukları zaman oturmanın yasak olduğunu açıkça delalet etmektedir. 3. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin gerisinde kalan üç kimse hakkında. Muhallefun yani Tevbe suresinde e, kısaları anlatılan. Kab bin Malik ve onunla beraber diğer iki kişi, Nurare bin Redi ve Hilal radıyallahu anh'un hakkında, Allah azze ve celle onların tevbelerinin kabul edildiğini indirene kadar onları terk etmeyi ve onlardan ayrı durmayı emretmiştir. Onların hanımlarından ayrı durmalarını emretmiştir. Evet, bu kıssa uzunca bir kıssa. Daha önce birkaç defa işledik bunu. Yani Kab bin Malik radıyallahu anh ve beraberindeki iki kişi Telük Harbi'nden Geri kalıyorlar, <gülüyor> ee, münafık olanlar, hakikaten münafık olanlar sudan bir takım mazeretler beyan ederek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a e, yırttılar. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onların mazeretlerini kabul etti, biliyordu onların e, sudan mazeretler söyledi. Fakat bunlar sam bir şekilde dedi ki, ey Allah Resulü bizim aslında hiçbir mazeretimiz yok, nefsimize uyduk ve geri kaldık. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah Azze ve Celle kendisine Tevbe suresindeki o e, ayetleri, yani Tevbe 119. ayet nazı oluncaya kadar e, teberri edilmesini, bunlarla konuşulmamasını ki bu da 40 gün kadar sürmüştür veya 50 gün. 40 mıydı, 50 miydi? 50, 50 gün. kadar sürmüştür. E, bu süre zarfında onlarla akrabaları dahi, Selam sabah her türlü konuşmayı kesler Birkaç gün sonra hanımlarına da haber gönderdi. Hanımlar da artık onlarla konuşmasın, muhatabı olmasın diye böyle bir imtihan geçirmişlerdi. Bunu Bukhar ve Müslim rivayet etmiştir. Ebu Davud süneninde bunu rivayet ederken heva uzak durma ve onlara buğz etme babı başlığı altında rivayet etmiştir. Begâb-ı Raimullah şerr de şöyle der. Burada bidat elinin her zaman terk edilmesi gerektiğinin delili vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisiyle beraber kazaya çıkmayıp geride kaldıkları zaman kabın ve arkadaşlarının münafık olabileceğinden endişelenmiştir. Allah Azze ve Celle kabul edildiğini indirene kadar ve kendisi onların suçsuzluğunu öğrenene kadar onlardan uzak durulmasını emretmiştir. Sahabe, tabi'in onların takipçileri ve sünnet alimleri de bu yol üzerinde bidat eline düşmanlık gösterilmesi ve onlardan uzak durulması gerektiği üzerinde görüş birliği ederek yürümüşlerdir. Acuri Eşşeriya'da benzerini söylemiştir. Bu rivayet, mesela küslük, dinde küslük, 3 güne kadardır. Bu, dünyevi meseleyle alakalıdır. Ama dinle alakalı, bu bidat meselesi gibi dinle alakalı olan konularda, bunun 3 günden fazla olmasıyla ilgili delildir. Yani, kâb malı kısası, e, Bu da, kişi bidatini terk edinceye kadar... Yani burada tevbelerini Allah Azze ve Celle açıklayıncaya kadar e, sürdürülmüştür bu Allah ayet indirilene kadar. Biz nasıl yapacağız biz ayetin inmesi söz konusundayım. Bizim için de bir bidatçı bidatinden tevbe edinceye kadar, bu tevbesini açıkça beyan edinceye kadar e, bidat ehlinden isterse seneler sürsün. Her türlü bağlar kesilir. Yani bu üç günlük, üç günden fazla e, dargın kalmama yasağı, hariç bir durumdur. Üç gün bargın kalma meselesi o oh, yasak, dünyevi meselelerle alakalıdır. Yani şahsi meselelerle alakalıdır, kişinin şahsi meseleleriyle alakalıdır. Ama burada din meselesi vardır. İşte bu e, rivayet bunun delillerinden sadece bir tanesi. E, kişiye üç günden fazla kusturmaktan sakınıran eserlerdeki maksat ondan dünya ile ilgili meselelerden dolayı üç günden fazla uzak durmanın yasak oluşudur. Recep Camül Ulum da şöyle der kişiye 3 günden fazla küstürmeyi yasaklayan hadisleri zikretmiş ve şöyle demiş. Bütün bunlar dünyevi meselelerden dolayı ilişkiyi kesme bağlamındadır. Din için ise 3 günden fazla küsmek caizdir. İmam Ahmet bunu açıkça ifade etmiş. Delil olarak da geride bırakılan 3 kişinin kıssasını getirmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin onların münafık olduğundan endişelendiği için onlardan uzak durulmasını emretmiştir. Evet, demek ki Bidat elinden teberrinin 3 günden fazla olabileceğinin delili olarak bu not edilecek. Üçüncü madde. Dört, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. İsrailoğullarında ortaya çıkan ilk eksiklik şöyle ortaya çıktı. Adam kardeşiyle karşılaşır. ve adam Allah'tan kork, yaptığını bırak. Bu sana helal değildir derdi. Sonra ertesi gün onunla karşılaşır. Fakat o şey kendisini onunla yemekten, içmekten ve oturmaktan alıkoymazdı. Yani emri marufu yapıyor kötülükten yasaklamayı yapıyor ama o kötülüğü terk etmiyor. Buna rağmen onunla beraber yiyip içmeye devam ediyor, beraber oturmaya devam ediyor. İşte bunu yaptıklar zaman Allah onların kalplerini birbirine vurdu. Yani kalpleri birbirine benzetti. Teşabbeh kulubuhum. Sonra şöyle buyurdu. Maide 78 81. ayetleri. İsrailoğlarından kafir olanlar Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdir. Bunun sebebi isyan etmeleri ve haddi aşmalardır. Yaptıkları kötülükten birbirlerine alıkoymazlardı. Yaptıkları şey ne kötüdür. Onlardan birçoğunun kafir olanları dost edinirken görürsün. Nefislerinin kendilerine hazırladığı şey Allah'ın onlara gazap etmesi ne kötüdür. Onlar azabın içinde ebedi kalacaklardır. Evet. Bu ayet Maide 78-81. ayetlerinin Nuzul sebebi olarak zikredilen bu rivayet, yani Melif'in zikrettiği bu metin, Abdullah bin Mesud Radyalant'tan gelmiştir. Bütün ravileri Buhari ve Müslim ricalidir. Ancak e, Ebu Ubeyde bin Abdullah bin Mesud yani Abdullah bin Mesud'un oğlu Ebu Ubeyde, e, Rahimullah babası Abdullah bin Mesud'dan işitmemiştir. Genel kanı bu şekildedir. Bu sebeple bir inkıta şüphesi vardır. Lakin rivayetin Şahitleri vardır. Başka tarihlerden de gelmiştir. E Musa Radyalant'ta yine Ebu Ubeyde bin Abdülmesud, Abdullah bin Mesud yeri de gelmiştir. E başka yolları da vardır. E Ayet metin olarak zaten bu duruma işaret ediyor. Mürsel olarak yine başka bir tarihinden bahsetmişler dipnotunda. Evet. Yani bu konuda Said Tefsir'de de sağlam tarikini zikrettik diye hatırlıyorum. 5 Bu maddede şunu ifade etti müellif 4. maddede. Yani bir emir veya yasak Allah'tan ve Resulü'nden bir emir veya yasak tebliğ edildikten sonra karşı tarafta bunu istifaf eden, hafife alan, yani takmayan bir e, tavır olursa sanki hiçbir şey yokmuş gibi teşriki mesaiye devam etmenin caiz olmadığı, bu sebeple İsrailoğullarının yoldan çıktığı, kafir oldukları ifade ediliyor ayette. E, bu ümmette onlara bu konuda benzemekten yasaklanılıyor. Yani ayet ve hadisleri Allah'ın emir ve yasaklarını e, istifaftan kaçınmak emrediliyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Beşinci madde olarak bunu zikrediyor. Allah'ın sınırlarına riad eden kimse ile Bunlar hakkında gevşeklik gösteren kimsenin misali şu topluluğun misaline benzer. Onlar bir gemideyken aralarında kura çekmişlerdir. Bunun sonucunda bazıları geminin alt tarafına düşmüş, bazıları da üstüne düşmüştür. Geminin altında bulunanlar yukarı çıkarlar, su içerler. Geminin üstündekilerin üzerine su dökerek onları rahatsız ederler. Sonra üsttekiler bizim yanımızdan geçip bizi rahatsız etmenize izin vermeyeceğiz derler. Geminin altında bulunanlar da bize engel olursanız biz de gemiyi altından deleriz ve o şekilde su içeriz diye cevap verirler. Eğer onların ellerini tutup onlara engel olurlarsa hep birlikte kurtulurlar. Onları bırakırlarsa hep birlikte helak olurlar. Evet, bu kadar Numan Bin Beşir Radyalent'ten yakın lafızlarla, benzer lafızlarla rivayet etmiştir birkaç yerde. Yani burada Nebi Aleyhisselatü Vesselam iyiliği, emir ve kötülüğü yasaklama hususunda çok etkileyici bir örnek veriyor. Çok anlaşılır bir örnek veriyor. Yani geminin üst tarafındakiler, işte alttakiler su almaya gelip gittikçe rahatsız oluyorlar. Buna engel olacağız deyince alttakiler diyorlar ki o zaman biz de geminin alt tarafında delik deleriz, suyumuzu o şekilde alırız. Ne yaparsanız yapın deseler, gemi delindiği için su alacak ve hep birlikte ilaka olacaklar. Yani sadece alttakiler değil, üsttekiler de ilaka olacak. Yok ellerinden tutarlarsa, engelli olurlarsa, o zaman hep beraber kurtulurlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu beyan ediyor. İşte dindeki iyiliği emretme ve kötülüğü yasaklama vacibi öncelikle bid'atlar hakkındadır. Yani mümker dediğimiz şey ilk önce bid'atlar hakkındadır. Bu konuda gelen naslara baktığımızda bunun bid'atlar hakkında özellikle e, vurgulandığını görürüz. Mesela sahih i Müslim'de iman babında 48-50. rivayetlerde bunlardan bahsedilir. Birisi Ebu Said El-Hudri Radyalan rivayetidir. Diğeri İb-Nesud Radyalan rivayetidir. Ebu Said El-Hudri Radyalan rivayetinde yani kastettiğim rivayet, son cümleleri ittifak ediyor. Kim bir münker görürse ona eliyle karşı çıksın. Buna gücü yetmezse diliyle karşı çıksın. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin. Bundan ötesinde zerre kadar iman yoktur buyurulan hadis. İbn nesud hadisi de bu şekilde, Ebu Said hadisi de bu şekilde bitiyor. Sonu. Yani merfu kısmı budur. Olayın icra ediliş şekline gelince Ebu Said el-Hudri Radiyalan bunu nerede söylüyor? Hutbede elini kaldıran bir adama, yani bir bidat çıkaran bir adam... Üzerine söylüyor. İşte bu genç de karşı çıkınca bu genç üzere düşeni yaptı. Çünkü Allah Resulü böyle buyurdu diyor. Kim bir münker görürse karşı çıksın. Hadisini aktarıyor. Yani münkerle kast öncelikle bidatlı Diğer bir lafzında Ebu Saad el-Hudri giren diğer bir lafzında bayram namazında işte e, minberin getirilmesi. Sonra e, bayram mutbesinin bayram namazının önüne alınması uygulaması. Buna e, karşı çıkmasa elinde rivayet İbn-i gelen rivayetin metninde ise baş tarafında şu ifadeleri yer alır. Her peygamberin seçkin bir takım havarileri, ashabı vardı. Bunlar iyi emreder, kötülükten yasaklarlardı. Sonra bunların arkasından öyle nesiller gelir ki yapmadıkları şeyi emreden ve emrolunmadıkları şeyleri yapan kimseler olurlar. Yani bildikleriyle amel etmezler Yapmadıkları şeyleri emrederler, kendileri amel etmezler ama başkalarına emrederler. Kendileri amel etmeyen kimselerdir ve emrolunmadıkları şeyleri yaparlar. Yani bidat işlerler. Allah'tan ve Resulü'nün emri olmadığı halde bir takım amellerde bulunurlar. Devamında işte Allah Resul diyor ki artık kim bu münkere, bu münkerlere ille karşı çıkarsa mü'mindir, diliyle karşı çıkarsa mü'mindir, buna da güc etmezse kalbiyle buğz etsin, Bundan ötesinde zerre kadar artık hardal kadar iman yoktur buyuruluyor. Münker ağırlıklı olarak haramın helal, helalin haram itikad edildiği, batılın hak, hakkın batıl olarak itikad edildiği, yani hak ile batıl birbirine karıştı, helal ile haram birbirine karıştı itikadi meselelerdir. Yani mücerret olarak işte e, günahların işlenmesinden daha önemlidir bidatler, Daha tehlikelidir çünkü. Bidatlerden tevbe edilmez ama günahlardan tevbe edilir. Bidat işleyen kimse iyi bir şey yaptığını zannettiği için, çünkü bidat uydurulmuş bir din demektir. Allah'a yakınlaşmak için yapılır. Uydurulmuş bir din olduğu için, kimse bunu işleyen kimse, onun bidat olarak bilmediği sürece, bidat olarak kabul etmediği sürece bundan tevbe etmez. Onu bir güzel e, amel olarak görür. E, tevbe edilmediği için de, Allah Azze ve Celle'nin huzuruna o vebal ile çıkar. Üstelik değiştirilmiş bir dindir bu. Yoksa onların, Şura Suresi 21. retmine belirtildiği gibi, yoksa onların Allah'ın dille izin vermediği, meşhur kılmadığı şeyi, dinde meşhur kılan mı var buyurulur ki, bunun şirkle de alakası vardır, dinde bir bidat çıkartmanın. Yani bu bir şuur üzere, bir bilinç üzere yapıldığı zaman, şirke sevgiyet verir ve istifade edilmeyen şeylerdir. Çünkü Kev Suresi'nde de belirtildiği gibi, Allah Azze ve Celle en çok hüsrana uğrayanları haber vereyim mi derken şu şekilde ifade ediyor. Onlar güzel bir şey yaptıklarını zannederek yaparlar. İyi bir şey yaptıklarını zannederek yaparlar. Fakat amelleri bakımından en çok hüsrana uğrayanlardır. Yani amel etmeyen kimseler değildir. Namaz kılmayan kimseler değildir ama bidat üzere namaz kılarlar. Oruç tutmayan kimseler değildir ama bidat üzere oruç tutarlar. Allah'ı zikretmeyen kimseler değildir ama bidat üzere Allah'ı zikrederler vesaire vesaire. Bu sebeple hem amel ediyorlar hem de en çok ziyana uğruyorlar. Allah azze ve celle bunu amel ettikleri halde amelleri bakımından en çok ziyana uğrayanlar bunlardır diye ifade ediyor. İyi bir şey yaptıklarını zannederek yani bir delil üzere değil, bir sünnet üzere, ilim üzere değil de heva üzere yaptıkları için. Evet. Demek ki öncelikle karşı çıkılması gereken münkerler İster itikadi olsun, ister ameli olsun, bidatlara karşı çıkmaktır. Diğer e, fısk gibi şeyler ise, onlar ikinci planda gelir. Çünkü günah işleyen bir kimse, o zaten onun günah olduğunu biliyor. E, bilmeyen kimseye yaptığı şeyin günah olduğunu öğretirsin. Buna rağmen devam ederse ne olur? Günahkar bir kimse olur. Eğer açıktan işlemeye devam ediyorsa o günahkar bir kimse olur. Onun tevbe etmesi umulur. Veya Allah Azze ve Celle... Ee, bağışlayabilir de onu. Çünkü şirkin dışındakileri bağışacağını bildiriyor. Dilerse. Bizim asıl uğraşmamız gereken alan, günah işleyen kimseyi günahtan uzaklaştırmak değil. Her Ademoğlu hata edicidir. Hata edenden hayırlar tevbe edicilerdir. Biz günah işleyeni tevbe etmeye teşvik ederiz ancak. O yaptığı şeyin kötülüğünü zaten bilir. Ancak bilmeyene öğretirsin, bu yaptığın şey kötüdür. İşte Allah şöyle yasaklamıştır, Resulü böyle yasaklamıştır diye. Onun kötülüğünü anlatırsın. Buna rağmen terk edemez, devam ederse onu Allah ile kendi arasında bırakırsın. Ondan Allah'ın e, tevbe etmeyi, ona ilham etmesini dilersin Allah'tan. Bu veya tevbe etmesine yardım olacak bir şeyler yaparsın. Ama bidat eline gelince, bidat ehli, sen ona delili getirdiğin zaman, o Allah'tan ve Resulü'nden gelen delil yerine tutturmuş olduğu bu yolu savunur. Onda ısrar eder. Yani tamam Allah ve Resulü böyle emretmiş, sahabenin zamanında böyleymiş ama bu zamanda da böyle gerekiyor. Mesela Allah'ın isim ve sıfatlarını tamam sahabe te tevil etmeden olduğu gibi kabul etmiş ama bu zamanda tevil etmem lazım. Yorumlamamız lazım. Allah'ın eli dersek direkt... Adam buradan işte Allah'a mahluka benzetmeye kalkar. O yüzden ben kudret demek zorundayım. Bu zamanda böyle gerekiyor. Bakın bir daha eli böyle savunuyor kendisini. Başka bidat amellerde de böyle. Mesela tarikatçılara gitsen yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı böyle mi zikret desen... Yani işte bu da Allah dostlarının iştahat ederek getirdikleri bir yöntemdir. Bu da Allah'a zikre dahildir diye kendi yolunu savunacak. Zühd metotlarında işte bu da bizim geliştirdiğimiz dinde aslı olan zühde dair bir yöntemdir diye bunu savunacak. Yani daha elini bu şekilde savunmaya devam ettiği için, yaptığı şeyin kötülük olduğunu kabullenmediği için, bilakis onu hayır hasenat gibi kabul ettiği için, Bidat ehline yaptığı şeyin bidat olduğunu beyan et veya etme, bidat elinden uzaklaşmak emredilmiştir. Allah Azze ve Celle'nin ayetleri hakkında veya Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın e, sünnetleri hakkında, müteşabih yollar tutanlar hakkında da Al-İmran Suresinin 7. ayetinin tefsirinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam demiştir ki, işte bu müteşabihlere tabi olanları gördüğün zaman onlardan uzaklaş. Demiştir. Yani onlara anlat, öğret dememiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Onlardan uzaklaşın ve sakındırın. Taberi'nin bir rivayetinde onlarla beraber oturmayın ziyadesi de vardır. Kimdir peki bu müteşabiye tabi olanlar? Müteşabiye tabi olanlar bidat elinin asını oluşturur. Yani bidat elinin metodunu oluşturur müteşabiye tabi olmak. Yani bidat ehli tamamen delilsiz kimseler değildir. Ellerinde delil vardır ama müteşabih delildir. Müteşabih nedir? Müteşabih ya manası sadece Allah ve Resulü tarafından bilinen şeyler olup bize bildirilmemiş, bunu e, Allah ve Resulü'nden kaynaklı olmayan başka yollarla doldurmaya, açıklamaya çalışan kimselerin yaptığı şey müteşabihlere tabi olmaktır. Veya bir ayet, bir hadis neshedilmiştir. O neshedilen ayet veya hadis dururken bu e, neshedilmiş olan ayeti veya hadisi halen delil olarak getirmeye devam eder. Veya tahsis girmiştir umum bir ifadeye. Bu hala o umum ifadeyi delil getirmeye kalkışır. Yani getirilen delil sahiptir şey olarak. Yani isnad olarak sahiptir Veya metin olarak ayet, metni de olabilir. Ama ona tahsis girmiştir. Fakat o halen umumu delil getirmeye kalkışır. Yani tahsis eden delil kendisine ulaşmış olmasına rağmen. İşte bu bidatçıdır. Müteşabe tabi olan kimsedir. Veya mutlak bir ifadeye takyit girmiştir. Kayıtlamıştır onu. Bu halen o mutlakla e, hareket etmeye çalışır. Mesela örnek vermek gerekirse, e, yani vaka olduğundan değil, sadece e, tasavvur edebilmeniz için veriyorum böyle örneği. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabeden birisinin işte benim 6 aylık bir oğlan var diyor. Yani bunu kurban etsem olur mu? Sen et ama senden sonra kimseye olmayacak diyor. Senden sonra artık başkası için geçerli değildir bu diyor. Bu, bu kişiye, bu sahabeye has bir şey mesela. Bir kimse çıksa bu asırda dese ki işte 6 aylık hayvan da oğlak da kurban olur dese bak Allah Resulü böyle müsaade etmiş dese bu müteşabe tabi olmaktır. Kardeşim bunun önü var arkası var. İşte genel olaylarda da böyle. Mesela ayette mescitlerde itikafa çekildiğiniz zaman diyor Allah Azze ve Celle birileri tutuyor buradan diyor ki bütün mescitlerde itikaf olur. Benim ki mescit her mescitte itikaf olur diyor. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan hadis bunu tahsis ediyor. Diyor ki, itikaf ancak üç mescitte olur. Mescid-i Aram, Mescid Aksa, mescidi Nebevi. İtikaf ancak bu üç mescittedir diyor. Biri halen olur mu? Ayette umum ifade var demeye devam ederse ne olacak? Bu şekilde e, bidat müteşabilere tabi olmuş olacak. Veya e, vaki olan bir örnek vermek gerekirse, Maide 44. ayetini işte bir daha elinden birisininle İbn-i Abbas Radyalanma'nın rivayetini, işte burada kastetilen küfrün altında bir küfürdür rivayetini getirdiğimizde diyor ki Allah'ın ayeti sahabenin sözüyle nasıl tahsis edilir? Yani sahabenin anlayışından saparak o ayeti kendi anlayışına, harcan anladığı şekilde anlamaya halen devam ediyor. Kaldı ki bu zaten ee, İbn-i Abbas Radyalanan ferdi görüşü de değil, bu konuda merfadisler de var fakat konumuz o değil. Demek istediğim şu, Saben yolundan ayrılmış, e, farklı bir yol tutmuş, müteşabilere tabi olmuştur. Yani bidat ehli delil üzerindedir. Delilleri vardır ellerinde ama müteşabihtir. Veya yine müteşabillerin başka bir sınıfı da sahih olmayan delillere tutunmaktır. Sufiler, şialar ve buna benzer kimseler de e, uydurma. Ve zayıf rivayetleri delil olarak getirme vardır. Başkaları Başka fırka ve grupları da vardır. Herhangi bir zayıf veya uydurma rivayet eğer kendi hevalarını destekliyorsa onu delil diye e, getirirler. Uydurma olduğunu bilseler de getirirler. Hiçbir isnadı olmadığını bilseler de getirirler. Tıpkı Cübbeli Tayfası'nın yaptığı gibi işte <gülüyor> işler, dünya işleri sizi sıkıştırdı. bunalttığı zaman kabir elinden yardım isteyin. Bunun hiçbir yerde isnadı yoktur uydurulmuş bir sözdür. Ama değil mi ki işte saygı duydukları, tebcil edip yücelttikleri zatlardan birisi kitabında zikretmiş bunu hadis diye. Bunun teknik olarak hadis olmadığını, uydurma bir söz olduğunu bildikleri halde bir kitapta bir şekilde hadis diye geçmiş ya, geçti diye bunu halen insanlar hadis diye aktarırlar. İşte müteşabih budur. Yani insanlara hakla batılı karışık göstermektir. Bidat de ehli e, batıllarını halk arasında geçerli kılabilmek için kitap ve sünnete nispet ettikleri deliller getirirler ama bu deliller sayh ise müteşabihtir veya e, sahih olmayan delillerdir. Şimdi hiçbir şey bilmeyen, hadis konusunda hiçbir şey bilmeyen bir adama desen ki işte bak e, Falanca'nın Mahmut Efendi'nin tefsir kitabına geçiyor. Sıkıştığınız zaman elinden yardım isteyin. Bak hadis, Allah Resulü'nün hadisi. Bilmeyen bir vatandaş yani hadisin sahihi zayıfı birbirinden nasıl ayrılır avamı düşünün şimdi. Adam gidiyor, tefsir kitabını çıkarıyor Ruhul Furkan'ı. Bak burada böyle geçiyor diyor. Sen de gidiyorsun diyorsun ki o uydurma. Şimdi o vatandaş sana hangi gözle bakıyor? Hadis inkarçısı. Karşıdaki de böyle şey yapıyor. Bunlar hadis inkarçısı. Bunlar Allah Resulü'nün hadislerini inkar ediyor diye. Seni hemen o e, potaya veriyor. Bilmeyenin nezdinde durum böyle olur. İşte bidat ehli böyle durumlarda, bidat ehlinin böyle karmaşa yaptığı durumlarda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği şey şu. Bu mücadeleye girme. Kendini kanıtlamaya, ispat etmeye girişme. Bidat ehli olan o kimselere de anlatıp izah etmeye kalkışma. Sana emredilen şey fahs Onlardan sakın, sakındır. Onlarla beraber oturma. Bu diyaloglara girme i̇bn Amr radyalanmadan ve daha başka sahabelerden pek çok tarikten gelmiştir. Herkesin kendi görüşünü beğendiğini gördüğün zaman, hevalara e, tabi olduklarını, e, tamahkarlığa boyun yediklerini gördüğün zaman halkın genelini bırak, onlara bir şey anlatma, bir şey e, kurtarma derdine düşme. Kendi işlerine ilgilen. Halkın genelini bırak diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu zaman şimdi böyle bir zaman. Demek ki bizim emri maruf ve nehyanın münker konusunda yapacağımız şey nedir? Biz eğer elimizde bir şeye gücümüz yetiyor mu? Biz bu elimizin gücün yettiği şeyi ancak şu konuda değerlendiririz. Mesela bizim evladımız, eşimiz, emrimiz altında olan kimselere elimiz yeter. Bunlara elimizle münkere mani olmaya çalışırız bidatçıyla görüşmeye kalkarsa elimizde tutar, engelleriz. <gülüyor> Hapsederiz gerekirse bağlarız. Ne, artık ne yapılması gerekiyorsa, dövmek gerekiyorsa dövmek neyse. Elimiz ancak bunlara yeter. Kendi emrimiz altında olanlara yeter. Dilimizle aynı şekilde bizim sözümüzü dinleyen, sen arkadaşınla, eşinle, dostunla, akrabalarınla konuştuğunda, eğer kitap ve sünnet naslarına karşı açıksa, yani belli bir fırkanın e, taasubu içerisinde değilse, ben sadece kendi fırkamdan, kendi grubumdan, kendi şeyhimden, kendi cemaatimden, kendi mezhebimden gelen deliller neyse onlara bakarım. Başkasına bakmam. İşte senin bana hadis için içine işte bir cübbeli gibi şeyh olman lazım falan filan. Böyle bir tavırda değilse, bilakis Allah'tan ve Rasul'den gelene kapılar ardına kadar açıksa, böyle bir kimseye uyarırsın. Ulaştırırsın delili. Ama böyle değil. Ya sen böyle diyorsun da biz de bunu böyle anlıyoruz. Öyle mi? Senin yolun, sana, benim yolun, bana. Leikum, dinikum, veliyedin. İşte bizim üzerimize düşen budur. Dillimizde tebliğ demek ki münker'e karşı çıkmamız kimeymiş? Bizim sözümüzü dinleyen, sözüne değer veren, sana itimat eden kimseleredir. Etmiyorsa onunla girişme, tartışmaya, cedele girişme. Sedef'in yolunda bu yok, bilakis bu yasaklanmıştır. <gülüyor> Ve din kesinlikle tartışmaya açılmamalıdır. Kitap ve Sünnetin derinine kabul ediyorsa söylersin. Kabul etmiyorsa bir daha onunla bir diyalog, böyle bir diyalog olamaz zaten. Ondan sonra ne düşer? Yani kabul etmeyen kimselere karşı kalbiyle buz düşer. Onların münkerlerine ancak böyle kalbiyle buz edebilirsin. Bizim zamanımızda neler yapılabilir bu konuda? Şimdi tamam kendi işlerine ilişkin ümmetin yani avamın genelini bırak deniliyor. E o halde öyle bir başıboşluk görüyoruz ki bu emri Maruf ve nehyanın münker konusunda Müslümanlar üzerine düşenleri de yapmayı ihmal ediyor bu sefer. Tamam sen elinle gücün yetmiyor, dilinle gücün yetmiyor. Eğer gerçekten kalbinde buz ediyorsa bu konuda yani bidatleri söndürmek ve sünnetleri ihya etmek konusunda ilmi çalışmalar var. Bu konuda katkın olacak. Sen kendin birilerine bir şey anlatamıyorsan, sünnet ehlinin, delillerinin bulunduğu bir kitabı hediye edebilirsin, ulaştırabilirsin. Bir şekilde, bu şekilde katkıda bulunabilirsin yani bu davaya. Yani bunlardan tamamen ele tek çekmek demek değildir. Tamam, bizim gücümüz sınırlıdır. Yani davetin ulaşma hacmi sınırlıdır. Ama Böyle sınırlı diye bir e, ümitsizliğe, yese düşüp de tamamen bu işten el tek çekmek yok. Bilakis Allah Azze ve Celle'nin bizleri sorgulayacağı şeylerden birisi, yani sıhhat, boş vakit, yani sıhhatinden dolayı sorgulayacak. Allah sıhhat verdi, e, bu sıhhati nerede kullandın, ömür verdin, nerede tükettin? Bunların sorgulanacağı geçiyor hadislerde. Boş vakit de böyle. Sen boş vaktini... Yani Allah sana bu e, vakti lütfetmiş de sen bu vakti nerede kullanıyorsun? Nefsani lüksün için mi, nefsani e, rahatın, konforun, menfaatlerin için mi nerede kullanıyorsun? Bunlar hesabı sorulacak şeylerdir. Eğer haramda ise, haramda kullanmışsa bundan dolayı kişinin azaba uğrayacağı söz konusudur. Bilakis Allah'a şükretmek, Allah'ın madem e, bu boş vakitler ve sıhhat de Allah'ın nimetlerdendir, Allah'ın bu nimetlerine şükretmek, bu nimetleri yine Allah'ın yolunda kullanmaya gerektirir ve bizim e, hali hazırda içinde bulunduğumuz asırda kalbimizin buz ettiği, buz etmesi gereken pek çok münkerler itikadi ve ameli e, her taraftan kuşatmış durumdadır ve bunlara buz eden bir mümin kalp mutlaka e, bu buğzun gereği olan bir çaba içerisinde, yani meşru sınırlar dairesi içerisinde olacak bu çabalar, bir çaba içerisinde bulunmak zorundadır. Evet, e, bu sebeple her Müslüman idealist olmalı, yani idealleri olmalı, bu idealleri uğrunda çaba göstermelidir. Yani amacımız nedir? Yani bir an önce işte ömrümüzü tamamlayalım da ne varsa görelim. Bakın ne göreceğiz? Yani öleceğiz de, herkese gelecek bu ölüm de, o öldükten sonra ne göreceğiz? Yani karşımıza ne çıkacak? Bu ömrü nasıl değerlendirdin? Hangi yolda e, harcadın? Ne mücadele verdin? Sen pek çok şeye şahittin. Sizin bildiğinizi, bu cemaatin bildiği pek çok şeyi bilmeyen, bilmedikleri için bir sürü batıllara düşmüş bir sürü insan var dışarıda. Daha önce bir takım yollar gösterdik. Mesela İnternet sayfaları açılması gibi. Bu cemaat, boş vakitlerini değerlendirseydi, şu an elimizde binlerce yapılmış çalışma olması gerekirdi. Binlerce, ufak, ya, irli ufaklı, risaleler olması gerekirdi. Yani, Ortalama nereden baksak? Ortalama ömür olarak alsak 30 yaş çıkar karşımıza. Yani bu cemaatin ömür ortalamasını alsak 30 sene. Bu 30 senenin 10 senesini Ebulü öncesine say 20 sene. Kaç tane 20? Kaç tane 20? Bu cemaat en az 10 kişi ise 10 tane 20, 200 sene yapar yani. 200 sene. Tek başına Suyuti, Suyuti gibi birisi, o belki e, hakla, batılı, karışık derlemeler yapmıştır ama irili ufaklı 700 küsür kitap yazmıştır. Yani 50-60 senelik bir ömürde. Tek başına. Bu sebeple, yani bizim cemaat olarak yapabileceğimiz potansiyel olarak gücümüz çok daha fazlayken halen daha yerinde sayan bir topluluğuz. Bu e, mevcut münkerlere gerekli şekilde buz etmediğimizin. Yani tek bir şey kaldı elimizde. Elimiz yetmiyor. Dilimiz yetmiyor da kalbimizin buzu noktasında bir buz kalmış. Bu da olmasa iman olmayacak zaten. Bir buz kalmış. Bu buz bizleri bir şeylere sevk etmeli. Bunun gerektiği şekilde bizi sevk etmediği anlaşılıyor. Evet, Allah izin verirse altıncı maddeyle sonraki derste devam edeceğiz. Subhanakallahumma bihamdik ve eshedilne ilahillen ve istaafur